Bismillahi l-Rahmani l-Rahim. İna al-hamdillahi ve nasta'ainuhu ve ve n'auzu billahi min shurur anfusina ve misyata amalina. Men yehtehi ve men yudil Ve aşıdun la ilahe lla Allah ve aşıdun muhammadan abduhu ve hadis kitab Allah ve khair al-hadi hadi muhammadin sallahu alaihi sallam. Ve şerrel umuri ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin zalâle ve külle zalâletin fil Bugün inşallah ağaç, taş gibi şeyleri kutsal sayıp e, kendileriyle teberrük edilen eşyalar hakkında e, konumuz. Allah Azze ve Celle Necm Suresinin 19-23. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Gördünüz mü Lat ve Uzza'yı ve üçüncü put olan Menat'ı? Erkek sizin, dişi onun mu? Eğer böyleyse bu çarpık bir paylaşma. Bu sizin ve atalarınızın isimlendirdiği isimlerden başka bir şey değildir. Allah onlarla ilgili hiçbir delil indirmemiştir. Onlar yalnızca zanna ve nefislerinin istek ve tutku olarak arzu ettiklerine uyuyorlar. Oysa andolsun onlara Rablerinden yol gösterici gelmiştir. Bu ayetlerde geçen Lat, Sakif kabilesinin, Uzza, Kureyş'in ve Beni Kinane'nin putuydu. Menat da Hilal oğullarının putlarıydı. Lat, e, İmam Ameş'in e, ifadesine göre ilah İzmin isminden türetilmiştir. Uzza da Aziz isminde alındığını söyler. İbn-i Cerret Taberi tefsirinde onlar Lat adını Allah adından türettiler de, Lat, Allah Azze ve Celle'nin yüce isminin müennes tekildir, yani dişi tekilidir dediler. Haşa, Allah Azze ve Celle böyle bir şeyden yüce ve menzettir. Uzza'nın da azizden türediğini söylemişlerdir. i̇bn kesir de Lat, süslü ve beyaz bir kayadır. Üzerinde bir ev vardır. Bu ev Taif şehrindedir. Bu evin perdesi, perdedarı ve hizmetçileri vardır. Taiflilerce bu evin etrafı çok büyük bir avluyla çevrilmiştir. Bu puta tapanlar Sakifliler ve onlara tabi olanlardır. Bunlar öteki Araplara karşı bu putlarıyla övünürlerdi. İbn-i Hişam da şöyle der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mughire bin Şube'yi buraya gönderdi. O bu putu yıktı ve ateşte yaktı. i̇bn Abbas radıyallahu anhuma da adamın biri hacılar için bulamak cemeyi yapardı. Bu adamın ölümünden sonra insanlar onun kabrinin üzerinde ibadet eder oldular. <gülüyor> Hoş geldiniz. Buhari'nin cüvahetine göre adamın biri bir kayanın hemen yanı başında kavut çorbası yapar ve yağ satardı. İnsanlar da gelip o kayanın üzerinde ondan istekte bulunurlardı. Adam ölünce de Sakif kabilesi bu kavut çorbası satan kimseye saygı olsun diye onun kabrine tapınır oldular. Mücahid de e, benzer bir rivayet getirmiştir. Adam ölünce ona tapınır oldular diyerek açıklamasını bu şekilde yapmıştır. E, bun, bu ifadeler yani e, Necm suresinin 19. ayetin tefsirinde gelen bu ifadeler arasında herhangi bir çelişki yok. Birbirini destekler bunlar. Çünkü insanlar bu şahsı ilahlaştılar. Ve o şahsın kabrine ve o kayaya ibadet eder oldular. Tazim için, saygı için ibadet eder oldular. Bu gibi insanlar kabirler üzerine türbeler ve benzeri yapılar inşa ettiler. Ve buraları tapınak haline getirdiler. Bu da gösteriyor ki, Cahiliye döneminde insanlar, salih insanların kabirlerine ve putlara tapınıyorlardı. Put konusuna geleceğiz. Yani nasıl e, onların e, adına birer putlar dikildi? Mesela e, Amr bin Luhay el-Huzai ilk defa Araplar arasında e, putçuluğu yayan kişi olarak hadiste ifade ediliyor. Ve cehennemde bu şahsın... E, ateşte bağırsaklarını sürükleyerek e, gördüğünü Allah Resulü aleyhisselatü vesselam ifade ediyor. E, zamanında insanlardan saygı görmüş, tazim görmüş bu şahıslar e, öldükten sonra da bu şekilde tazim edilir. Olduklarından dolayı e, Allah Azze ve Celle bunları ibadet olarak değerlendiriyor. Yani biz bugün puta tapmak dediğimiz zaman e, veya Araplar puta taparlardı dediğimiz zaman zannediliyor ki işte onun karşısında secde ederlerdi. Onların tapmaları bundan ibaret değildi. Uzza İbn-i Cerret Taberi ile ilgili olarak, Uzza putu ile ilgili olarak bu put Mekke ile Taif şehri arasında bulunan bir ağaç idi. Bu ağacında hurmalıklardan örtüleri ve yapıları vardı. Kureyş kabilesinden olanlar bu ağaca son derece saygı gösterirlerdi. Nitekim Ebu Süfyan Uhud Savaşı'nda şöyle sesleniyordu ''Bizim Uzlamız var, sizin ise yoktur.'' Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona cevaben ''Onlara şöyle seslenin, Allah bizim Mevlamızdır, oysa sizin Mevlanız yoktur.'' Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Mekke'yi fethedince Halid bin Velid'i Nahle denilen yere gönderdi. Çünkü Uzza putu orada bulunuyordu. Bu put üç ayak üzerinde dikilmişti. Ayakları kesildi. Dolayısıyla bu sütunlar ve ayaklar üzerinde bulunan binada yıkılmış oldu. Daha sonra dönüp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi. Durumu kendisine haber verdi. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam da Geri dön çünkü sen hiçbir şey yapmadın buyurdu. Halit tekrar gittiği yere dönünce bakar ki putun muhafızları onu dağda gizlemeye çalışıyorlar ve şöyle sesleniyorlar. Uzza uzza diyerek. Halit oraya doğru gitti bir de baktı ki Saçı başı dağınık çıplak bir kadın başına toprak serpiyor. Hemen kılıçla üzerine atıldı ve orada onu öldürdü. Sonra dönüp Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve olanı biteni haber verdi. Allah Resulü aleyhisselatü ve bunun üzerine işte Uzza odur buyurdu. İşte bu ve buna benzer daha büyük şirkler günümüzde aynen mezarlıklarda, türbelerde işlenmeye devam etmektedir. Menat i̇bn Hişam'da Menat adlı putun Huzel ve Huza kabilerine ait bir put olduğunu ifade ediyor. Menat, Kadit yanında Müşellel denilen yerde Mekke ile Medine şehri arasında bulunuyordu. Huza'a, evs ve Hazreç kabileleri bu puta önem veriyorlar ve hacc yapmak amacıyla bu putu ziyarete geliyorlardı. Menat adlı putun isminin Allah Azze ve Celle'nin Mennan isminden alınma olduğu söylenmiştir. Başka bir rivayete göre bu putun yanında çok kurban kesildiğinden dolayı Aktılan anlamında bu ad verilmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, o Mekke ile Medine şehri arasında bulunan bir puttur buyurmuştur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, fetih yılında Ali radiyallahu anh'ı bu putun olduğu yere gönderdi. O da bu putu yıktı. Allah Azze ve Celle'nin, şu ilahları gördün mü? Onlar bir yarar veya zarar verir mi ki Allah'a ortak koşulmuş olsun? Erkek sizin, dişi Allah'ın öyle mi? Ayeti hakkında İbni Kesir Allah çocuk edindi diyorsunuz. Allah'ın çocuğunu dişi kendiniz için de erkek tercih ediyorsunuz öyle mi? O halde bu haksız bir taksim. Yani zulb bu bir zulümdür, batıl bir şeydir. Nasıl oluyor da Rabbinin adına böyle bir taksim yaparsınız? Çünkü böyle bir bölüşme yaratılanlar arasında olsaydı bu zulüm ve haksızlık olmaz mıydı? Siz kendinizi kız çocuklardan tenzih ederken bunu Allah hakkında reva görüyorsunuz. Sizin zannettiğiniz ve uydurduğunuz tüm bu sapıklıklar tamamen sizin konutlarınızdır. Çünkü siz sadece zanna uymaktasınız. Bir de geçmiş atalarınızın boş sözlerine aldanıyorsunuz. Oysa ki Allah Azze ve Celle... Onları karanlıklardan aydınlığa çıkartmak için kesin hüccet olan ve kendilerine gerçekleri ulaştıran Rasuller gönderdi. Buna rağmen onlar Rasullerin getirdiklerine tabi olmadılar ve onlara itaat etmediler. Tefsirinde bu şekilde izah ediyor. Burada geçen zan kelimesinin maksat, müşriklerin kendi velilerine karşı veli edindikleri kimselere karşı olan zanlarıdır. Müşriklerin kendi itikatlarına göre o veliler onların dualarını işitir ve dualarına karşılık verir. Oysa onların bununla, hiçbir, e, bununla ilgili hiçbir delilleri, hücretleri yoktur. O veliler kendilerine dua edenleri duymaz ve onların çağrılarına cevap veremezler. Türbedarların ve oralarda hizmet verenlerin kendi kazançlarına bir eksilme olmaması için sürdürdükleri batıl adetlerdir bunlar. Cahillerin Allah Azze ve Celle'yi bırakıp böyle olmadık şeyleri kendilerine veli edinme inançları çok yaygındır. Meşru sebeplere sarılmaksızın ihtiyaçlarını kendi heva ve istekleri dolusunda kolayca ve yorulmadan elde etmek isterler. Onlar kendi hevalarına uyarak ölülere saygı gösterirler. Bir ölden ötekine gidip gelir ve böylece şirk içerisinde ömürlerini tüketirler. Onlar isteklerini bir ölden elde edemeyince hemen bir ötekine bir diğer ölüye başvururlar. Çünkü gittikleri yeni velinin makam ve bereket yönünden daha üstün olduğunu zannederler. Halbuki bunlar sadece kendi heva ve heveslerinin boş zanlarına uymaktadırlar. Onların veliler ve salihleri sevme iddiaları tamamen boş ve asılsız iddialardır. Bu putperestlerin bunlara saygı göstermeleri, onlara dua etmeleri, yardım istemeleri, istediklerini vereceklerine ilişkin olarak onlara güvenmeleri, Bunlardan bir bereketin gelebileceğine inanmalarındandır. Onlar bereket ve şefaati Allah Azze ve Celle'den başkalarından bekliyorlar. Lat gibi daha önce yaşamış ve ölmüş salihlerin kabirlerinden teberrükte bulunuyorlar. uzla ve menat gibi ağaçlardan beklenti içinde oluyorlar. İşte bütün bunlar tapa müşriklerin eylemlerindendir. Kim böyle yaparsa bir kabir, taş veya ağaç hakkında doğru olmayan bir itikada sahip bulunursa bunlar da tıpkı Müşrikler gibi putperesttirler. Müşrikler Uzza ve menat ile teberrükte bulunurlarken bunlar sadece birer taş oldukları için bunu yapıyor değiller. Onlar bunlardan bereket bekliyorlar. Çünkü onların inançlarına göre veli diye kabul ettikleri bir kadın burada bulunuyormuş ve ölünce bunun yanına gömülmüş. Sonunda da buna menat adını vermişlerdir. İlkü günümüzdeki bazı kimselerin Hüseyin radıyallahu anh'ın Zeynep radıyallahu anh'ın kabrine Giderek e, diktikleri bakırlar gibi. Onlar salihler hakkında böyle aslı olmayan bidatler ortaya koymuşlar. Halen de bu bidatlerini sürdürmektedirler. Zira cahiliye inançlarına göre onlar bununla teberrükte bulunuyorlar. Ebu el Leysi'nin nakline göre Allah ondan razı olsun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ile birlikte... Huneyn seferine çıktık diyor. Biz küfür ve şirk aleminden henüz yeni ayrılmıştık. Müşriklerin zaten ı Envat dedikleri ve kutsal saydıkları bir ağaçları vardı. Silahlarını o ağacın altında kuşanırlar, ona ibadet ederlerdi. Böyle ulu bir ağacın altından geçiyorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, Ey Allah'ın Resulü bize de onların zaten ı envatı gibi bir ağaç tayin et dedik. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam, Allahu ekber, yine aynı yol. Yemin ederim ki İsrailoğullarının Musa'ya, Ey Musa bunların ilahları gibi bize de bir ilah yap dedikleri gibi diyorsunuz. Şüphe yok ki siz, sizden önceki kavimlerin yolundan yürüyeceksiniz cevabını verdi. İmam Ahmet ile Tirmizi rivayet ediyorlar bu hadisi. Daha önce Müslüman olanlar bu sabilerin bilmediği bu gerçekleri biliyorlardı. Çünkü bir kimse kalben alışık olduğu bir batıldan, Henüz yeni dönünce kalbinde en azından eski itikadına ait kalıntılar kalır. Müşriklerin bu tür yerlerdeki ibadetleri sırf onlara teberrük ve onları yüceltme içindir. Allah azze ve celle enbiya suresinin 22. ayetinde şöyle buyuruyor. Hani babasına ve kavmine demişti ki: "Sizin karşılarında bel büküp eğilmekte olduğunuz bu temsil bu temsili heykeller nedir?" Bu ayette onların yüceltme niteliğindeki ibadetleri anlatılmaktadır. Seberrük o yerlerde kalıp takılmaktır. İşte ağaç ve benzeri şeylere onlar böyle tapınırlardı. Onların zaten vat gibi bir şey istemeleri, bunu bunun arzulanan ve Allah Azze ve Celle katında sevilen bir şey olduğunu zannetmelerinden ötürüydü. Çünkü onlar böyle zannetmeseydi kesinlikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e muhalefet etmeyi akıllarına bile getirmezlerdi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın tekbir getirmesi veya tesbih söylemesi Allah Azze ve Celle'yi yüceltme ve noksanlıklardan tenzih içindir. Şirkin hangi türü olursa olsun Allah Azze ve Celle'yi bundan beri kılmak, uzak kılmak içindir. Çünkü Allah Azze ve Celle'den başkasından istekte bulunulmaz ve ondan başkasına yönelinmez. Bu gibi hayret ve şaşkınlık durumlarında Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam Allah Azze ve Celle'yi tenzih için tekbir ve tesbih getirirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah azze ve celle'nin layık olmadığı bir şeyle yad edilmesine asla rıza göstermezdi. Demek ki e, hayret gibi durumlarda tek bir tesbih sözlerini söylemek, e, Allahu Ekber, Subhanallah gibi sözleri söylemek e, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sünnetindendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabesinin yanlış isteklerini İsrailoğullarının yanlış sözlerine benzetmiştir. E, çünkü her ikisinde de Allah Azze ve Celle'den başkasının ilah edinilmesi söz konusudur. İsim değişse de sonuç biridir. Burada şirkten korkma vardır. Çünkü insan herhangi bir şeyin kendisini Allah Azze ve Celle'ye yaklaştıracağını zannedebilir. Bununla birlikte o istediği şey rahmet bakımından Allah'a oldukça uzak ve Allah Azze ve Celle'nin gazabını da insan üzerine çeken bir şey olabilir. Kişi bu gerçeği göremeyebilir. Acı olan şudur ki günümüzde alim geçinenlerin çoğu kabirci kimselerle aynı safta yer almaktadır. Onlar bu konuda aşırı giderler. Ne var ki bu yaptıklarıyla iyilik yaptıklarını da zannederler. Oysa ki yaptıkları şey eğer tevbe etmezlerse bağışlanılmayacak büyük bir günah olan şirkten başka bir şey değildir. İbn-i Ebu Şame, İbn Şame el-Mahdis'i Kitabul ül Bidei vel Havadis isimli eserinde şöyle der. Şeytanın sıradan, cahil insanlar için Allah'ı pulladığı şeylerden olan bir takım duvarlara ve direklere bir şeyler asmak, bazı belli yerlerde kandiller yakmak gibi batıl inançlar hemen her ülkede bulunmaktadır. Mesela adam rüyasında filan yerde çok salih bir velinin olduğunu görür ve veya duyar. Hemen oraya gider, üzerinde yıkıntı halinde bir duvar varsa düzeltir, direkler diker Tevhid başta olmak üzere Allah Azze ve Celle'nin farz kıldığı birçok hükümleri zayi etmek adına da olsa bu gibi şeyleri yapar. Giderek bu gibi yerlere kalplerinde öylesine bir saygı ve tazim yeri ayırırlar ki hastalar için şifayı ve ihtiyaçlarını bir takım adaklar yoluyla buralardan beklerler. Bir takım ağaçları, duvarları, virane yerleri ve taşları böylesine kutsallaştırırlar. Mesela Şam'da bu türden çok yerler vardır. Tume kapısı dışında yer alan küçük kapının içinde yer alan direk, aynı yerde nasır kapısı dışında lanetli ağaç gibi şeyler hep bu türdendir. Allah Azze ve Celle bunların tümünün kökünden sökülüp yok edilmesini nasip etsin. Doğrusu bu gibi şeyler ne kadar da zaten vat olayına benzemektedir. Tahası onlar bu yaptıklarıyla Allah Azze ve Celle'ye yaklaştıklarını da sanmaktadırlar. Edip Yüksel e, sapıtmadan önce ilginç sorular diye iki seri kitap yazmıştı. E, bunlardan birinde diyor ki Bursa'da top atışı hani bu iftar topu atılır ya o top atışı yapılırken e, top çok fazla gürültü çıkarıyormuş. Çok fazla gürültü çıkarmasın diye topun ağzına çaput gibi bir şey bağlarlarmış. Ee, tabi top e, ateşlenince çaput parçaları dağılıyor. Oradaki büyük çınar ağaçlarından birinin dallarına o parçalar birer birer e, takılıyor. Görende de zannedir, işte bu dilek ağacıdır diye insanlar e, ip bağlamaya başlıyorlar ve bir bidat, bir şirk böylelikle yaygınlaşıyor. Yani bu tür şeyler e, o kadar yakındır ki tabi şeytanın da desteğiyle ee, mesela bizim bu civarlarda Ankara'da Hacı Bayram'ın e, inişinde bir Gül Baba türbesi vardır. Böyle yerleri kutsallaştırmak için öyle hikayeler uydurmuşlardır ki mesela güya e, belediye krederi gelmiş de e, bunu yıkmak istemiş kreder bozulmuş, kırılmış falan diye türlü hikayelerle e, buraları desteklerler. Aynı şeyi İzmir'e gittiğimizde de gördük. Bu yolun ortasındaki ağaçlar nedir diye sorduğumuzda işte bunlara böyle kutsiyet atfeden hikayeler uydurulduğundan dolayı insanlar teveccük gösteriyor diye e, değişik e, inançlar gelişiyor. Evet. Bir veli 40 tane bedende görünür. 40 tane bedende teşekkül eder şeklindeki inanç da bu şekilde batıl inançlardandır. E, demek ki Mısır gibi yerlerde eee Hırklar diye adlandırılan bir takım kabirler varmış. Ee, bu tür inançlar benzer manada çeşitli yerlerde e, görülen inançlar. Allah Azze ve Celle bizleri şirkin gizisinden de açığından da muhafaza buyursun. İbni Kayyum Rahmeullah e, Ebu Şame'nin Allah rahmet eylesin anlattıklarına benzer şeyler zikrediyor ve şöyle diyor. Müşrikler Allah Azze ve Celal'den başka ne kadar çok şeyi kendilerine put ediniyorlar. Mesela şu ağaç, şu taş veya şu pınar adakları kabul eder diye inanıyorlar. Buralarda Allah Azze ve Celal'den başkasına olan ibadetlerin makbuliyetinden söz ediyorlar. Çünkü adak öyle bir ibadettir ki adayan kimse bu sayede istediğini elde etmeye yaklaşır. Bu konu yerine gelince Allah'ım benim kabrimi tapınılan bir tapınak yapma hadisi yazıyor. E, bölümünde ayrıntı olarak anlatılacaktır Dörü İbni Kayyım. Ee, burada bir takım ibretler de vardır. Bilindiği gibi ağaçlara, taşlara teberruk amaçlı bağlan, bağlanmak, bunlar yanında ibadette bulunmak, bunlara kurban kesmek şirktir. Bu bakımdan cahil halk kesimindeki insanlara ve sapıklara aldanmamak gerekir. Şirk yalnızca başka ümmetlere ait bir hastalık değildir. Bu ümmet içinde söz konusudur. Nitekim sahabeden bazıları bile iyi niyetle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 Evet isimler değişse de şirk şirktir, sahabeler bile yanlışlıkla böyle bir istekte bulunurlarsa ilim, fazilet ve değer bakımından onların kat kat gerilerinde olan kimseler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem açıkladığı gerçeklerden habersiz olmaları sebebiyle ve cehaletin de galebe çalmasıyla böylesi şirklerin içine nasıl düşmezler? Bu konuda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından verilen hüküm isimlere göre değil istenilen şeylerin içeriğine göredir. Bu bakımdan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların isteklerini tıpkı İsrailoğullarının Musa aleyhisselamdan isteklerine benzetti. Buna zatı envat denmiş olmalarına bakmadı. Müşrik her zaman müşriktir. O bunu nasıl adlandırırsa adlandırsın aslında bir şey değiştiremez. Mesela ölülere bel bağlayıp da onlara yalvarıp yakaranların saygı ve sevgi gösterenlerin ve benzerlerin durumları da böyledir. Çünkü bu şirktir. Onlar buna ne türden bir ad verirlerse versinler, konunun içeriğini değiştirmezler. Diğer uslarda buna kıyaslanabilir. Mesela tevessül denilmesi, teberrük denilmesi gibi şeyler, isim değişse de şirk şirktir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın burada yine aynı yol ifadesini kullandığını görüyoruz. Yani bu öncekilerin, Yahudilerin ve Hristiyanların yolu kastediliyor. Aynı zamanda nübüvete ilişkin bir Mucize de söz konusudur burada. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam haber verdiği her şey olmuştur ve olmaktadır. Hadiste cahiliye müşriklerinin ve kitap ehli müşriklerinin üzerinde bulundukları şirklerden sakındırma ifadeleri yer almıştır. Ancak e, İslam şeriatında izin verilen bazı uslar bunun dışındadır. Kimin kendini bilmezlerin... Salihlerin geriye bıraktıkları eserleriyle teberrük caizdir demeleri çirkin bir bidattır. Bu hususu birkaç yönden şöylece belirtebiliriz. Birincisi, ilk sahabeler ve ondan sonra gelenler böyle bir şeyi yapmıyorlardı. Ne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken ve ne de onun ölümünden sonra Müslümanlar böyle bir yanlış yapmadılar. Eğer böyle bir şeyi yapmakta herhangi bir hayrı olsaydı hiç şüphe yok ki bizden önce onlar, sahabeler bu işi yapmakta yarışırlardı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam henüz hayattayken sahabenin en faziletlerinden olan Ebu Bekir radıyallahu anh, Ömer radıyallahu anh, Osman radıyallahu anh ve Ali radıyallahu anh'ın cennetlik oldukları müjdelerini vermiştir. Sahabeden ve tabiinden hiçbiri bu değerli sahabeler hakkında herhangi bir aşırılığa gitmiş değillerdir. Yine tabi'in döneminde de ilim ve takva bakımından üstün olan, kendileri için örnek edilen kimseler hakkında böyle bir tavır sergilenmemiştir. Kaldı ki bu ümmetten hiç kimse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile kıyaslanamaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayattayken kendisine özgü birçok halleri vardı ki hiç kimse bu konuda ona denk olamaz. Yani düşünün ki sahabeler hakkında Allah azze ve celle onları temize çekiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, pek çoğunun ismini vererek cennetik olduklarını beyan ediyor. Onlar da e, sonraki dönemlerde görülen aşılıklardan hiçbiri gözülmüyor. Yani sonraki dönemlerle kastettiğimiz e, Allah'a dost olarak yakıştırdıkları bazı şahsiyetlere öyle tazim ediyorlar ki e, onların yanlışlarını bile kesinlikle yanlış olarak kabul etmiyorlar. E, onların hatalarıyla adeta teberrük ediyorlar. haklarında e, cennettedir denilen kimse hakkında bile böyle itikatları yoktur. Allah azze ve celle En'am suresinin 163. ayetinde de ki namazım, kestiğim kurban, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir buyuruyor. Bu ayette geçen salat kelimesi farz olsun, nafile olsun ve bizzat namazın kendisi olsun bütün ibadet türlerini kapsar. İçerisinde talep ve istek bulunan istek manasındaki duayı da içinde hamd, sena, tesbih, rükû, sücud ve benzeri şeyler yer alan ibadet anlamındaki duayı da içerir. Namaz her iki çeşit duayı da kapsadığından logat ve şeriat açısından dua demektir ve bu ikisinin bir arada bulunmasına da namaz denilir. Salat kelimesi Es salatu, es salatu kelimesinden alınmıştır. Buluşma, birleşme ve lütuf anlamındadır. Gerçekten de bu sayede Allah Azze ve Celle Habibi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i kendisine kavuşturmuş ve ona lütuf da bulunmuştur. Bu büyük vuslat, buluşma Miraç gecesinde olmuştur. Bu buluşma kulu ile Rabbi arasındaki en güçlü buluşma ve kavuşmadır. Hadislerde de belirtildiği gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada Rabbine münacatta bulmuştur. Bu bakımdan namaz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gözünün nuru olmuş. Kendisi her sıkıntıya düştüğünde çıkışı namaz kılarak Rabbine yalvarmakta bulmuştur. Zira namaz Müslüman ile kafiri ayırt eden bir özelliktir. Namazı terk eden bir kimsenin Allah azze ve celle'ye imanında ve sevgisinde bir eksiklik var demektir. Böyle bir kimse ne kadar uğraşıp didinse de kendisiyle Rabbi arasında bir bağ yoktur. Allah Azze ve Celle Resulüne, Allah'tan başkasına ibadet eden ve kurban kesen müşriklere ibadetini, namazını ve kurbanını ihlaslı bir şekilde sadece Allah için yaptığını söylemesini emretmektedir. Çünkü müşrikler putlara tapıyor ve onlara kurban kesiyorlardı. Allah Azze ve Celle de onlara muhalefet etmeyi ve onların yapa geldikleri şeylerden uzak durmayı, niyet, azim ve gayretle, ihlas ve samimiyetle Allah'a yönelmeyi emrediyor. Nusuk kelimesi, Mücahit, Sevri, süttiği Dahak ve Said bin Cübeyre göre, ayette geçen nusuk kelimesi, e, kestiğim kurbanın manasına gelmektedir. E, nusuk, Hac ve umrede kurban kesmektir. Menazikler dediğimiz şey de bu nüsuktan e, türen bir kelimedir. Hayatım ve ölümüm, yani sağlığımda yaptıklarım ve üzerinde öldüğüm iman ve salih amel, hepsi halis anlamda, alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'nin rızası içindir. Onun ortağı yoktur ve ben ihlaslı olmakla emrolundum. Buyruyordu. Ve ben Müslümanların ilkiyim, yani... Bu ümmetteki Müslümanların ilkiyim. Çünkü her peygamberin Müslüman olması ümmetinden öncedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden önceki tüm nebi ve rasullerin daveti, İslam yani tek olan, eşi ve ortağı bulunmayan Allah azze ve Celle ibadet idi. Allah azze ve celle Enbiya suresinin 25. ayetinde, Biz hiçbir rasul göndermedik ki ona, Benden başka ibadete layık ilah yoktur. Yalnız bana ibadet edin diye vahyetmiş olmayalım buyurmuştur. Bu manadaki ayetler epey çoktur. E, bu ifade eden ve ben Müslümanların ilkiyim e, ifadesi yine Zümer suresi 10. ayetinde geçen ve ben Müslümanların ilki olmakla emrolundum ayetlerini e, bizim şu şekilde düşünmemiz lazım. Bütün insanlar e, Allah'a teslimiyet yolundan ayrılsa buna muhalefet etseler bile ben Müslümanların ilk olmakla emrolundum. Tek başına bile olsan bu e, İslam davasını üstlenmekle emrolundum. Müslümanların bu bilinçte olmasına da işaret vardır. Bütün ibadetler yalnızca Allah Azze ve Celle için olmalıdır. Allah Azze ve Celle kullarından ibadetler yoluyla kendisine karşı kulluklarını yerine getirmelerini ve bunu Namaz gibi ibadetlerle yerine getirdikleri gibi kurban kesmekle de gerçekleştirmelerini istiyor ve kullarına ibadetin hangi çeşidi olursa olsun hepsini ihlaslı bir şekilde Allah Azze ve Celle için yapmalarını Allah ile birlikte başka bir varlığa ibadet etmemelerini emrediyor. Zira kul kurban kesmek ve daha başka ibadet herhangi bir ibadet çeşidini Allah'tan başka adına yaparsa bu yaptığıyla Allah'a ibadette şirk koşmuş olur. İşte bu az önce okuduğumuz Enbiya Suresinin 25. ayeti yani e, hiçbir Resul göndermedik ki benden başka ibadete layık ilah yoktur. Yalnız bana ibadet edin diye vahyetmiş olmayalım ifadesinde e, insanlar doğduklarında İslam fıtratı üzerine doğdukları için her insan e, aklıyla, fıtratıyla Allah Azze ve Celle'nin varlığını bilir. Ama vataniyetini yani birliğini aklıyla bilemez. Peygamberler işte bu birlemeyi tebliğ etmek için gönderilmişlerdir. Ee, en son peygamberin gönderildiği Mekke toplumuna baktığımızda ise mesela az önce Lat, Uzza gibi e, Menat gibi e, putların ne şekilde bahsedildiğini gördük. Onlar Allah'ı inkar eden bir toplum değillerdi. Hiçbir toplumda da Allah'ın varlığını Rabliğini inkar eden e, bir akım görülmemiştir e, ama Allah'ın birliğini tespit etmede e, Allah'a rububiyette olsun uluiyette olsun isim sıfatları da olsun şirk koşma olsun da e, bu tür müşkilatlar çok görülmüştür hatta Kur'an'a muhatap olan bu ümmet içerisinde bile isim sıfatları konusunda, uluhiyet konusunda ve hatta rububiyet konusunda pek çok şirklerle karşılaşıyoruz insanlar tarafından. Peygamberler, Allah vardır, gelin iman edin dememiştir hiçbir zaman. Çünkü bu malumu ilan olur zaten. Peygamberler Allah'ı birlemeye ve onu tanımaya çağırmışlardır. İbadetlerinde Allah Azze ve Celle'yi birlemelerine isim sıfat konusunda mesela az önce görüldüğü gibi Allah Azze ve Celle'ye Necm Aynı Sure'nin Necm Suresinin devamında e, Allah hakkında delilsiz olarak isimlendirme bulunmalarına bu şekilde zanna tabi olmalarına Allah'ın onlar hakkında hiçbir delil indirmeden verdikleri isimlere e, bir kınama vardır. E, biz Rabbimiz Azze ve Celle'yi kendisini ne gibi sıfatlarla sıfatlandırmışsa Onlarla vasıflamak, kendisini nelerden tenzih etmişse onlardan tenzih etmekle mükellefiz. E, i̇simlerini inkar etmeden, isimlerini, sıfatlarını ve fiillerini herhangi bir mahlukatın e, sıfatına, ismine veya fiiline benzetmeden e, ispat ederiz. Yani Allah Azze ve Celle'nin mesela dünya semasına nüzulü vardır ama bu insanların veyahut mahluktan herhangi birinin nüzulu gibi değildir. Arşa istivası vardır. Mahlukattan herhangi birisinin istivası gibi değildir. Allah'ın eli vardır. Mahlukatından hiçbir şeye benzemez. Ee, Allah semadadır. Kendisi bu şekilde bildirmiştir. Ee, Allah'ın kendisini tenzih etmediği şeyden, e, olur mu Allah'ı mekandan tenzih etmek lazım diyerek e, hayali, Kendimizden, hevalarımızdan uydurduğumuz bir şeyle Allah'ı tenzih edemeyiz. Ayette onun hiçbir ortağı yoktur ifadesi de geçiyordu. Bu ayet kulun batıni ve zahiri yani gerek iç gerek dış manadaki söz, davranış ve amellerinin yalnızca Allah'a yönelik ve Allah Azze ve Celle için olması gerektiğini bildiriyor. Her ne olursa olsun herhangi bir ibadeti Allah'tan başka adına yapmak asla caiz değildir. Kim böyle bir yanlış ola saparsa kesinlikle Allah'ın yasaklamış olduğu bir şirke bulaşmış olur. Ve ben müşriklerden değilim demesi emrediliyor yine ayette. Kur'an baştan sona bu manadaki tevhidi yani şirki reddetme ve ondan uzak durma manasına gelen ibadette tevhidi ve müşriklerden ayrılmak, onlardan olmamak gerektiğini ifade etmektedir. Ee, kurban namaz ve kurban hususunda mesela Kevser suresinin ikinci ayetinde de Rabbin için namaz kıl ve kurban kes buyruluyor. Ee, İbn Teymiyye rahimullah bu konuyla ilgili olarak şöyle diyor: Allah Azze ve Celle Namaz kılmak ve kurban kesmek ibadetlerinin her ikisinde beraber yapmayı emretmektedir. Çünkü her ikisi de yakınlık ve tevazuya, ihtiyaç içinde olmaya, hüsnüzanla kesin ve yakın manada kuvvetli bir imana delalet eder. Aynı zamanda kalbin huzurla Allah'a bağlılığını ve onun imanlı kullarına hazırladığı şeyleri gösterir. Burada tamamen kibir ehlininin aksi bir durum vardır. Allah'a haşa ihtiyaçları olmadığını zanneden kibirli ve şımarık kimseler namaz kılmazlar, fakir ve yoksul düşerim endişesiyle kurban kesmezler. Bu bakımdan ayette de ki namazım ve ibadetlerim diye belirtilmiştir. Ayette yer alan nusuk Allah'ın rızasını kazanmak için Allah adına kesilen kurban demektir. Namaz ve kurban bu iki ibadet kişiyi Allah Azze ve Celle'ye yaklaştıran en önemli iki ibadettir. Kevser suresinin... Kevser suresinde bu kelimenin başında F harfi ile fesalli diye getirilmiştir ve sebep ifade etmektedir. Buradaki sebep Allah'ın verdiği Kevser'den dolayı peygamberine vaad ettiği Kevser'den dolayı Allah'a şükredilmesi gerekliliğidir. Bedeni ibadetlerin en önemlisi namaz, mali ibadetlerin en önemlisi ise kurbandır. Kul, Namaz sebebiyle elde ettiği şeyleri başka bir ibadetle elde edemez. Bu gerçeği kalpleri diri olanlar bilirler. Kurban kesmek iman ve ihlasa dayanmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok çok namaz kılar ve Allah için kurban keserdi. Namaz dua. Namaz dua, tekbir, tesbih, Kur'an okumak Semiyallahu limen hamideh demek, senada Allah'a övgüde bulunmak, kıyam, rükû, secde, itidal, Allah rızası için ikamet, Allah'a yöneliş, kalbiyle kendini Allah Azze ve Celle'ye vermek gibi birçok ibadet çeşidini içerisinde bulundurur. İşte bütün ibadet çeşitlerinden herhangi birini Allah Azze ve Celle'den başkası için yapmak asla caiz değildir. Allah'tan başkasına kurban kesmek de böyledir. Evet. E, secde e, nasıl Allah'a bir ibadetse kıyamda bir ibadettir. Dolayısıyla e, istiklal marşı gibi saygı duruşu gibi Allah'tan başkasına yöneltilen bu tür saygı ifadeleri birer şirktir. E, bu toplumda en çok gafil olunan hususlardan birisidir bu. Veyahut da e, Bayrağa saygı, herhangi bir e, küfür sisteminin bayrağını veyahut onun amblemini, alametini e, saygı ifade eder, ona tazim eder şekilde hareketlerde bulunmak e, Allah'a karşı koşulan şirklerdendir. Allah Azze ve Celle'yi tevhid etmemekten kaynaklanır. Çünkü e, bu din müşriklerden uzak olmayı, az önceki e, ben müşriklerden değilim. Demekle emrolunuyordu Peygamber-i Esatü vesselam müşriklerden uzak olmayı, onlardan beri olmayı ifade eder. La ilahe illallah'ın da kamil manada bir kulda yerine gelmesi için tağutu reddetmek istenmiştir. Her kim tağutu reddeder ve la ilahe illallah derse diye Sahih Müslim'de hadisin bir tarikinde öyle gelir. La ilahe illallah demek bazen tek başına yeterli olmaz. Mesela Yahudiler ve Hristiyanlar da la ilahe illallah derler. Allah'tan başka ilahi yoktur sözünü söylerler. Ama Yahudi ve Hristiyan'ın Müslümanlığı kendi putlarını Allah'tan başka e, Allah'a ortak koştukları şeyleri reddetmedikçe onların la ilahe illallah sözü gerçekleşmez. Aynı şekilde Muhammedun Resulullah sözünü e, Muhammedun Resulullah sözünü mücerret söylemek de onlardan kabul edilmez. Çünkü bunu şu manada da söyleyebilirler. Muhammed Müslümanların peygamberidir. Bizi bağlamaz da diyebilirler. Kur'an-ı Kerim'in ifadeleriyle Muhammed aleyhisselam bütün insanlığa gönderilmiştir. Dolayısıyla bu manada beni de bağlayan bir peygamberdir diye bunları ifade eder şekilde bunları söylemesi lazım. Dolayısıyla bizim toplumumuzda tasavvuf ekolüne mensup olan ve mensubu bulunduğu ekolün gereği olarak Allah'a şirk koşan Mesela Medet Ya Seyda, Medet Ya Abdülkadir gibi veyahut Şefaat Ya Rasulullah gibi e, sakıncalı kişiyi şirke düşüren sözler kullanan insanlar e, bunları reddettiğine dair, bunlardan tevbe ettiğine dair e, kendilerini onlardan beri olduklarını ifade etmeleriyle birlikte onların La İlahe İllallah sözleri geçerli olur. Yoksa kişi ancak kendisine kandırmış olur. Çünkü bu toplumda gördüğümüz Vakadır bu. La ilahe illallah diyor ama ibadetin cüzlerinden herhangi bir cüzü veya pek çok cüzü Allah'tan başkasına yönlendiriyor. Bütün bunlar e, toplu olarak değerlendirilmesi lazım. Mesela düşünün müseylemetül kezzab o da la ilahe illallah diyordu. Ve Muhammedun Resulullah da diyordu. Namaz da kılıyordu. E, emredilen şeyleri de yapıyordu. Ama Allah Resulü Aleyhissatvesam onun öldürülmesini emretti. Neden? Çünkü o Muhammed de Allah'ın resulüdür, ben de Allah'ın resulüyüm diyordu. Yani la ilahe illallah Muhammedun resulullah sözüyle aslında çelişen bir iddiada bulunduğu için Peygamber Aleyhissatvesam onun ne namazına itibar ettiği, ne başka ibadetlerine, ne la ilahe illallah sözüne itibar etti, öldürülmesini emretti. Evet Ebu Tufeyl Ali radıyallahu anh'a şöyle dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gizlice sana bildirdiği bir şeyi bize haber ver O da şöyle dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana halktan gizli tuttu hiçbir şey söylememiştir Fakat onun şöyle dediğini işittim. Allah kendisinden başkası için kurban kesene Ana babasına lanet edene Suçlu kimseyi koruyana arazi ve tarlaların sınır işaretlerini değiştirene lanet etmiştir. Müslim rivayet eder bu hadisi. Lanet, rahmet ve merhametten ve bunun umulduğu yerlerden uzak bulunmaktır. La'in ve mel'un ise lanetlenmeyi hak eden kimse ya da aleyhillane e, diyerek hakkında e, dua yapılan kimse demektir. E, lanetin aslı Allah'tan uzaklaştırmak ve kovmaktır Kullara yönelik olunca onlardan da sövgü ve beddua anlamındadır. Allah Azze ve Celle lanete layık olana sözle lanet eder. Nitekim dua ve övgüye layık olana da övgüde bulunur. Allah Azze ve Celle Ahzab suresi 64. ayetinde şöyle buyurur: Gerçekten Allah lanet lanetlemiş ve onlar için çılgın bir ateş hazırlamıştır. Yine Ahzab 61'de, lanete uğratılmışlar olarak nerede ele geçirilseler yakalanırlar ve sürekli öldürülürler. Kur'an Allah Azze ve Celle'nin kelamıdır. Bunu Cibril Aleyhisselam'a vahyetmiş, o da bunu Allah'ın Resulü Muhammed Sallallahu Aleyhi ve e tebliğ etmiştir. Evet, salat daha önce de belirtildiği gibi Allah Azze ve Celle'nin senası demektir. Yani salat, salawat okuduğun zaman Allah'a ona salat et de kullandığımız o manadaki salat, Allah Azze ve Celle'nin övgüsü demektir. Allah'ın kuluna mükafat ve ödül veren, e, Allah kulağı mükafat ve ödül veren sevap kazandırandır. Kitap ve sünnet bunu göstermektedir. Ümmetin selefi de bu yoldadır. Allah Azze ve Celle'den başkası adına kesilen kurbanların veyahut da hayvanların durumuna gelince Bakara suresinin 173. ayetinde Rabbimiz Azze ve Celle şöyle buyuruyor. O size ölüyü yani leşi, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkasına kesilmiş olan hayvanı kesin olarak haram kıldı. Fakat kim kaçınılmaz olarak muhtaç kalırsa Taşkınlık yapmamak ve haddi aşmamak şartıyla ölmeyecek oranda yiyebilir, ona bir günah yoktur. Gerçekten Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Maide suresinin 3. ayetinde de, Ölü eti, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına kesilen, boğulmuş, vurulmuş, yüksek bir yerden düşmüş, boynuzlanmış, Yırtıcı hayvan tarafından yenmiş, henüz canlı iken yetişip kestikleriniz hariç, dikili taşlar üzerine boğazlanan hayvanlar ve fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılındı. Bunlar fısktır. Bugün inkara sapanlar sizin dininizden umut kesmişlerdir. Onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün sizin dininizi kemale erdirdim, üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve size din olarak İslam'dan razı oldum. Kim şiddetli bir açlıkta, kaçınılmaz bir ihtiyaçla karşı karşıya kalırsa, bu haram saydıklarımızdan zarret yiyebilir. Çünkü Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Enam 145. ayetinde de, ''De ki, bana vahyolunanlar içerisinde ölü eti, dökülen kan, domuz eti ki bu gerçekten murdardır ya da Allah'tan başkası adına kesilmiş bir fısk dışında haram kılmış bir şey bulunmuyor.'' Kim kaçınılmaz bir ihtiyaçla karşı karşıya kalırsa saldırmamak ve haddi aşmamak şartıyla bu sayılanlardan ölmeyecek kadar yiyebilir. Şüphesiz senin Rabbin bağışlayandır, esirgeyendir. Ve Nahil suresi 115. ayetinde de O size ancak ölüyü, kanı, domuz etini ve Allah'tan başka kesilmiş olan hayvanı haram kıldı. Fakat kim mecbur kalırsa saldırmamak ve sınırı aşmamak üzere yiyebilir. Çünkü gerçekten Allah bağışlayandır, esirgeyendir. İhlal kelimesi sesi yükseltmek ve bildirmek anlamındadır. Amaç Allah Azze ve Celle'den başkası adına kesileni yani bu şeyin Allah'tan başkasına adandığını ilan etmektir. Böyle bir ilan ister kesimden önce olsun ister kesimden sonra olsun değişen bir şey olmaz. Mesela kişinin keseceği kurban için bu koyun filan hanımefendinin veya falan e, şahsın Allah'tan başkası adına kestiğidir diye bildirilmesidir. İnsanlar da bunu duyunca bunun Allah'tan başkası adına kesildiğini bilirler. Hatta kurbanı kesen kimse kesim sırasında Allah Azze ve Celle adıyla kesmiş olsa da değişen bir şey yoktur. Çünkü bu sözde besmele boş bir ifadeden ibarettir. Asıl muteber ve önemli olan kesilen amaç yani hangi şey ve gaye için kesildiğidir. Yani mesela bir kimse tutsa da işte falanca dedenin türbesine gidip, ee, Bismillah da deyip orada kesse o kurban yine murdardır. Allah Azze ve Celle'den başkası adına kesilen kurban dışında verilen yemek, içecek ve benzeri tüm adaklar, türbe, kabir ve tağutlar adına verilip dağıtılan yemekler, Allah'tan başkası adına ve onun bereket için yapılan şeyler de bu türdendir. Ancak şuna dikkat çekmek gerekir. Eğer kabir, türbe ve benzeri yerlerde yapılan ve dağıtılan yemekler gerçekten Allah'tan başka adına yapılıyor ve dağıtılıyorsa söylenenler doğrudur. Çünkü ne tür bir ibadet çeşidi ile olursa olsun herhangi bir peygambere, rasule veya başka birine ibadet ederek yardım beklemek kesinlikle caiz değildir. Allah'tan başkası adına ölüler, peygamberler, veliler, başka varlıklar, putlar ve benzeri şeyler adına dağıtılan yiyecek, içecek, para ve benzeri şeyler bunlardan korkulduğu için veya bunlardan bir şey elde etmek amacıyla yapılıyorsa kuşkusuz caiz değildir. Çünkü bu tür bir davranış Allah'tan başkasına ibadet etmek içerisinde değerlendirilir. Halbuki ibadet yalnızca Allah Azze ve Celle'nin ve Rasulünün emrettiği şekilde yapıldığında geçerli olur. Sahipleri tarafından putların huzuruna bırakılan yiyecek, içecek ve canlı hayvanları almak ve bunlardan faydalanmak caizdir. Veyahut e, bazı yerlere paralar atarlar. Havuzlarda böyle bozuk paralar falan biriktirirler. E, bunları almakta bir sakınca yok. Çünkü bunlar sahibinin kendilerinden vazgeçip elinden çıkardığı ve insanların kendilerinden yararlanmadıkları, yararlandıkları şeylerdendir. Ayrıca bunlar yani yiyecek türlü olanlar leş hükmünde de değillerdir. Dolayısıyla bunlar alanlar için mübahtır. Bunlar da almakta bir sakınca yoktur. Tıpkı sahipleri tarafından terk edilip de isteyen herkesin alabileceği mallar gibi. Mesela çiftçiler tarafından fakir ve yoksul kimseler için başkalarına bırakılan ekinler, başak diyorlar galiba bunlara. Ve ağaçta bırakılan bir kısım meyveler gibi. Yani adam ürününü kaldırıyor, ağaçtan topluyor meyvesini. kalanında da gelen geçen fakirlere hibem olsun diyor. Alacaklara diyor. Başak deniliyor bizim buralarda da yapılıyordu eskiden. Resulullah sallallahu aleyhi ve, sellem, ve sellemin latın hazinelerinde bulunan malları alması buna delildir bunun caizliğine. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oradan alınan bu mallardan Urve bin Mesud es-Sekafi'nin borcunu karşılamış. Bu manada Laat'a günümüzde de tağut ve heykellere sunulan hediyeleri ondan oradan alabilme gücüne sahip olanların almalarında bir sakınca görünmemektedir. Cahil ve müşriklerin böyle yerlere bir şeyler getirip bıraktıklarını gören kimselerin onları uyararak bu yaptıklarının şirk olduğunu bildirmeleri gerekir. Çünkü ses çıkarılmaması halinde karşıdaki insan bu amelinin caiz olduğu kanısına vararak bu gibi şeyler aracılığıyla Allah'a yaklaşma sağlanabileceği şekilde yanlış bir inanca sahip olabilir. İşte gören kimsenin burada susmaması ve bu tür bir eylem içerisinde olanı uyarması gerekir. Çünkü şirk ...en büyük günahtır, zulümdür... ...ve reddedilmesi de öncelikli gereklidir. Böyle yapanlar hem uyarılır... ...ve gerekirse kendilerine engel olunur. Fakat herhangi bir kimseyi... ...bırakırken görmediği... ...bir takım maddi değeri haiz şeyler varsa... ...onları oradan alıp götürmesine... ...kendisi için hiçbir sakınca yoktur. Ee, ancak buralara getirilen şeyler... ...pişirilmiş et... Kesilmiş bir hayvan, iç ve çorba gibi şeylerse bunlar haramdır. Çünkü müşriklerin kestikleri veya bu gibi şeyler adına kesilenler leş hükmündedir. Bu leşin içinde yer aldığı yiyecekler de bu açıdan haramdırlar. Eğer getirilip bırakılan şey canlı bir hayvansa veya nakit türünden bir şeyse ya da bunlar adına kesilmiş hayvanların et ve yağlarından yapılan bir şey türünden değilse bunların buradan almasında sakınca yoktur. Mesela oraya bırakılan ekmek gibi şeyler alınabilir çünkü buna müşriklere aitleş karıştırılmamıştır. Dolayısıyla bunu alıp götüren e, için bu tür şeyler helaldir. Para ve nakitlerin durumu da böyledir. Mesela türbelere atılan paralar, bırakılan giysiler gibi şeyler herhangi bir Müslüman tarafından buradan alınabilir ve kullanılabilir. Bu mübahtır, bir bakımda ganimettir. Eğer kurban Allah Azze ve Celle'den başka adına kesiliyorsa kesen veya kestiren kimse bu niyet ve maksatla kesmişse ister bunu şu niyetle kestim diye sözle söylemiş olsun ister söylemesin bir değişiklik söz konusu değildir. Mesela Mesih adına kestim veya buna benzer bir ifade kullansın veya kullanmasın Allah'tan başkası için olmaz sebebiyle bu yaptığı kesinlikle haramdır ve haramlığı da açıkça ortadadır. Bizlerin sırf Allah Azze ve Celle'ye yaklaşmak niyetiyle kestiklerimiz sadece yeme niyetiyle kestiklerimizden daha da güzeldir. Mesih adına veya Zühre adına diyerek kesilen bir hayvan kesinlikle haramdır. Buradaki haramlılık Mesih için veya Zühre için denmesindendir veya sırf bu şekilde niyetlenilmesindendir. Zira Allah Azze ve Celle'den başkasına ibadet en büyük küfürdür. Hatta bu Allah'tan başkasından yardım beklemekten de büyük bir küfürdür. Buna göre bir kimsenin Allah'tan başkası adına ona yaklaşmak niyetiyle kurban kesmesi çok büyük haram hatta en büyük şirktir. Çünkü... Mayda Suresi'nin 75 ayetinde kim Allah'a şirk koşarsa Allah ona cenneti haram kılmıştır ve onun barnağı cehennem ateşidir. Zalimler için hiçbir yar ve yardımcı yoktur buyuruyor. Kestikleriyle asıl amaçları yıldızlara ve benzeri şeylere yaklaşmak olduğu halde, bu ümmet içindeki kimi münafıkların yapmakta oldukları gibi yaparak kesim sırasında bismillah diye mürtetlerin hangi şekilde olursa olsun kestikleri mübah değildir. Zira kesilen şeyde hayvanda iki engel vardır. Bunlardan birincisi Allah'tan başka adına kesilmiş olması, ikincisi de kesen kişinin mürtet olmasıdır. Eski cahiliye döneminde Mekkeliler cinler adına bu türden kurbanlar keserlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cinler adına kurban kesimini yasaklamıştır. Müşrikler bir ev satın aldıklarında, bir ev bina ettiklerinde ya da bir ayin şekli çıkarmak istediklerinde kendilerine cinlerden bir tehlike dokunmasın diye kurban keserler ve kestikleri şeyleri de buna izafe ederlerdi. Zemahşer'i de böyle anlatıyor. Devlet başkanı için kesilen hayvan hükmü hakkında İbrahim el-Mervezi şöyle diyor. ''Bir devlet başkanının gelişi sebebiyle kesilen kurban da haramdır.'' Çünkü bununla sırf o devlet başkanına bir yakınlık elde etmek amaçlanmıştır. Bu bakımdan Buhara alimleri bunun haram olduğuna fetva vermişlerdir. Çünkü bunlar da Allah'tan başka adına kesilmiş olmaktadır. Bir açılış için, bir belediye başkanının veya bir yöneticinin gelişi için kesilen kurbanlar demek mahiyeti buymuş. Anne babasına lanet edene ifadesi geçiyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişinin ana babasına sövmesi büyük günahlardandır. Sahabeler bunun üzerine ey Allah'ın Resulü hiç adam anne babasına söver mi dediklerinde şöyle buyurmuştur. Evet adam başka birinin babasına söver o da onun babasına söver. Kişi başkasının anasına söver o da onun anasına söver. Böylelikle kendi anne babasına da sövmüş olur buyuruyor. Bu hadis Buhari ve Müslim tarafından rivayet edilen bir hadistir. Suçlu kimseyi koruyana e, ifadesi geçiyordu. Allah Azze ve Celle yaratılmışlardan herhangi birine sığınan kimseye de lanet etmiştir. Çünkü sığınılması gereken yalnızca Allah Azze ve Celle'dir. Mesela bir kimse bir caniye, bir katile arka çıksa, ona da sığınaklık ve yataklık etse ve hasmından dolayı onu savunsa, bu yaptıklarında haksız olması nedeniyle lanete uğrar. i̇bn Kayyim diyor ki, bu türden büyük günahlar kişinin ve sınılan kimsenin durumuna göre değişir. Durum ne kadar önemliyse günah da ona göre büyüktür. Arazi ve tarlaların sınır taşlarını değiştirenlere, yine lanet var olmuştur belli yere girilmesinde sakınca ve tehlike görülerek dikilmiş işaretleri veya kişilerin yollarını gösteren benzeri işaretleri imha etmek ya da yerlerini değiştirmek o bölgedeki kimselere zulmetmektir. Çünkü bunları değiştirmek, yolların şaşırmalarına neden olur. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, kim yeryüzünde bir karşılık da olsa, bir zulüm yaparsa Allah kıyamet gününde o kimsenin boynuna o yerden yedi kat ağırlığında ağırlık geçirir. Buyurmuştur. Bunu Buhari Mezalim babında rivayet eder. Evet. Femmemurları yandı. Bu hadisten herhangi bir kimseyi belirtmeksizin, isim vermeksizin genel anlamda zalimlere lanet okumanın caiz olduğunu öğrenmekteyiz. E, bilinen bir fasık kimsenin lanetlenip lanetlenmeyeceği konusunda da alimlerin farklı görüşleri vardır. İbni Cevzi ve benzerlerine göre caizdir. Ebubekir, Abdülaziz ve İslam'a göre ise caiz değildir. İbn Teymi'ye göre ise caizdir. Yani ismen e, ancak e, bu konuda en selametli yol... Haklarında ismen, lanet vardı olan işte Firavundur. Yani küfür üzere öldüğü ayet ve hadise sabit olan Firavun, Ebu Cehil, şeytan gibi bunların dışındakilere yani küfrü konusunda netlik olmayan özellikle hayatta olan şahıslara ismen lanet etmekte sakınmak gerekir. i̇bn Cevzi burada Örnek vermesi başka bir eserinde böyle bir ifade kullanıyorsa bilmiyorum da eğer Yezide lanet etmesinden dolayı ise i̇bn Cevzi bu konuda yezid hakkında gelen bazı rivayetleri değerlendirerek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da gelen bazı rivayetler var. Onlara dayanarak lanet etmiştir Yezide. Eğer onu kastediyorsa İbn-i Cevzi burada örnek vermesi yanlış genel manada. Çünkü Yezd'in durumu farklı. Onun hakkındaki nasların sahih mi değil mi olduğu hakkında bir e, tartışma var sadece. Tarık bin Şahap'tan rivayete göre Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Bir sinek yüzünden adam biri cennete diğeri de cehenneme girdi. Sahabeler bu nasıl oldu? E Allah'ın Resulü diye sordular. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. İkisi beraber bir şehre uğradılar. Bu şehir halkının oradan her geçenin mutlaka kurban takdim etmesi gereken bir putları vardı. Birine bir kurban takdim et dediler. O da takdim edecek hiçbir şeyim yok ki dediler. Dedi. Ona hiç değilse bir sinek takdim et dediler. Bir sinek kurban et dediler. O da bir sinek takdim etti. Yolunu açıp serbest bıraktılar. Bundan dolayı cehenneme girdi. Diğerine sen de takdim et dediler. O Allah'tan başka hiçbir şeye sinek dahi takdim etmem dedi. Boynunu vurdular. O da bu yüzden cennete girdi. Ahmet bin Hanbel Kitabu zühdde rivayet eder bunu. Yani e, şirkin büyüklüğünü, küçüklüğünü e, biz e, değerlendirmeden, böyle bir ayrıma gitmeden her türlüsünden sakınmamız gerekir. E, tağuta yapılan, Allah'tan başkası adına yapılan e, ibadetin önemliliği veya önemsizliğinin bir mahiyeti yok bu manada. Kişi Cehenneme sokması bakımından bir e, önemi yok. Allah Allah'tan başka alına sunulan ibadet ne türden olursa olsun, isterse bir sinek sebebi olsun, kişiyi cehenneme sokar. Allah'a sığınırız bundan. Evet, sabilerin bir sinek yüzünden nasıl cennete girilir tarzındaki hayretleri üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem küçücük bir şey yüzünden cennet ve büyük mükafatlar elde edebileceğini, Aynı şekilde küçük bir şey yüzünden cehenneme girilebileceğini bildirmiştir. En'am 82. ayetinde iman edenler ve imanlarına zulüm karıştırmayanlar işte güvenlik onlar içindir ve onlar hidayete ermişlerdir buyruluyor. Bu ayette de belirtildiği gibi şirkin sonucu kesin ateştir. İman etmek kolaydır, imanı muhafaza etmek zordur. Yani imanı elde etmek kolay, imanı bu elde edilen imanı küfürden, şirkten, şirkin büyüğünden küçüğünden, küfrün büyüğünden küçüğünden muhafaza etmek zordur. Dolayısıyla e, nasılsa iman ettim deyip kendimizi güvende görmek e, büyük bir aldanış olur. Daima e, fısk, isyan, şirk, küfür bunların her türlüsüne karşı uyanık olmamız e, gereklidir. Çünkü başka bir hadiste de şöyle buyurmuştur. Kişi, Ucunun nereye varacağını düşünmeden bir söz söyler. Bu sebeple cennetin ortasına düşer. Yine nereye vardığını düşünemeden bir söz söyler. Allah'ın rızasını kazanır. Cennete, cennetin ortasına düşer buyuruluyor. Ee, basit bir sözle bile imanı kaybetme veyahut da e, dereceler kazanma e, durumumuz var. Böyle bir e, durum söz konusu. Bu yüzden... Rabbim Azze ve Celle bizleri sevdiği amellere, sözlere, fiillere e, muvaffak kılsın. sevmedi, razı olmadığı fiilleri de bizden sadır eyletmesin. Evet. Buhari'nin Buhar ve Müslim'in rivayet ettikleri bir hadiste kim şirk koşmaksızın Allah'a kavuşursa cennete girer, kim de şirk koşarak Allah'ın huzuruna çıkarsa ateşe girer buyrulmuştur. Evet, ee, şirke düşmekten önemli kaçınma uyarısı vardır. Şirkten korkmak, bu korkuyu bir müminin sürekli hissetmesi, aynı şekilde nifaktan da kendisinde nifak hasretlerinin bulunmasından da endişe etmesi müminin vasfıdır. Mümin hiçbir zaman kendisini emniyette, güvende, şirkten, küfürden, günahtan emniyette hissetmez. Her an kendisini murakabe eder. Münafık ise Kendisini güvende hisseder. Günahlarını burnunun ucunda her an uçup gidebilecek bir sinek gibi görür. Sevaplarını ise sırtında taşıdığı yüklerle dolu dağ gibi amelleri var zanneder. Mümin ise tam tersidir. Evet hadiste adamın sırf putçuların şerrinden korunmak maksadıyla istemeyerek yaptığı bir şey sebebiyle ateşe girdiği belirtilmektedir. Bu adam önceleri Müslüman idi. Çünkü böyle olmasaydı kendisi hakkında bir sinek yüzünden cehenneme girdi denmezdi. Burada bu ümmet hakkında e, bir hafifletme vardır bu meselede. E, i̇krah edilen, zorlanan yani ölümle tehdit edilen bir kimsenin e, kalbinde olmamak, kalbinde e, küfre razı olmamak şartıyla diliyle söylemesiyle söylemesinde, ee, bir ruhsat gelmiştir. Nahil Suresi'nin 106. ayetiyle e, zorlanana, ikrah edilene bir kolaylık getirmiştir. Bu hadiste haber verilen ise bizden önceki kavimlere ait bir durum. Allah en iyi bilendir. Evet. Fakat neticede e, şirkin şirk olma vasfı değişmiyor. Evet. Allah'tan başkası için kurban kesme babı e, devam edecek inşallah. Bu konuyla ilgili, tevhidle ilgili konularımız e, sonraki derslerimize inşallah devam edecek. Bugünlük burada noktalayalım. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşfeden la Ilaha illa ente vahdik ve estağfirüke ve etubu ileyk.